Bismillahirrahmanirrahim. El-Mursalat Suresi. Ee, sure Mekki'dir. Yani Mekke'de inmiştir. Öncelikle 50 ayetten oluşur. Ee, gönderilenler anlamına gelen El-Mursalat kelimesiyle başladığı için sureye vaat verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun iyiliklerle birbiri peşinden gönderilenlere... Şiddetle eserek zararlıları savurup atanlara, hakikat ve hayırları yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, Allah'a yönelenleri arıtmak, kötülükleri sakınlamak için öğüt terkin edenlere, bilin ki size vaat olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarılığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve Peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik vakti tayin edildiği zaman artık kıyamet olmuştur. Bu alametler hangi vakti ertelenmiştir? Ayırım gününe. Resulüm. ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün peygamberi ve ahireti yalan sayanların vay haline. Biz bunlar gibi inkarcı olan öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadakileri de onların arkasına takacağız.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 Her bir kıvılcım sanki birer sarı değe gibidir. O gün hakikatleri yalan sayanların var haline. Bu kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki söze mazeretlerini beğenilsinler. O gün hakikatleri yalan sayanların var haline. O zaman şöyle denir. Bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Azaptan kurtulmanız için bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Şüphesiz o gün takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarını çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Kendilerine işlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin içindir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Ey inkarcılar! İyiniz, dünyadan faydalanın biraz. Gerçek şu ki sizler suçlusunuz. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerini... Allah'ın huzurunda eğilin denildiğiniz vakit eğilmezler. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?